Eline, ashabına, bütün peygambera, nizam, evliyayı, kiram, mümin, müminat, müslüm, müslüm, muhat, kâf din kardeşlerimizin ruhuna, sevgili annemiz, sevgili babamız, akrabayı talukatımızdan ahirete irtihal edenlerin ruhuna, dağlar başında kalmış, hakile yeksan olmuş, bir fatihaya muhtaç olan din kardeşlerimizin ruhuna, bütün tün min minna 3 ihlas bir fatiha. <Gülüyor> Malum çoktan yorgun İstanbul'dan hangi bakan, neden geldim, o geldim. Çıktım ve öylenden sohbet ettim. Ta başına da çıktım, yedim. Şimdi de böyle evet, veriyorlar, Dıştan ve içten gelen genç kardeşlerimiz, Allah ızası bizim buraya gelmemize vasıta oldular. Dilimizin döndürerek, size nasıl ya vereyim. Bu cümaki ağzımda verdiğim sözleri konuşayım, şurada yazlıymış, orada yazı da, onu almadım ya. Burada aldım, birisini unutmuşum orada konuşurken. Hani. Halibi Zül Celalımız, bizi yoktan var eden Mevlamız. Estağfirullah, Bismillah. تذكر فإنَّ الذِّكْرَى تَمْتَعُوا الْمُؤْمِن۪ينَ Ya Muhammed, Allah'ımız Muhammed'in hitâb edir, de hitâbı et, bize birden. Allah'ın kelamı ümuma bir olur. Ey Muhammed, Habibim, sevgilim. فَذَكِّرْ فَاِنَّ اَذْذِكْرَا تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Sen vaaz-u nasihat et. Çar-ı yârik üzünler değilsin. Sahabe-i kiram değilsin. Sizden sonra gelen ulemalar etsin. Hep birbirinize vaaz-u nasihat et. Gidin. Mü'min olanlara menfaat verir. Münafım olanlara menfaat vermez. Rahmet Yasa ekine, ba bahçeye, çok faide verir, taşlara, kayalara bir faydası olmaz. Halen, çakır dikenlerine, niye faide yerine zarar verir, dikenleri daha büyür. Münafıklar bu çakır dikeni gibi. Kocanın vasını ne du duydun mu çıldırırlar müminlere pekmen faif edir. Rahmet ümuma ama, faydası müminlere olur. Rahmet ümuma yağar ama, ekine, bağa, bahçeye faidası olur. Tikenlere, başlara, fayalara, sertlere faide yetine zarar getirir. Zarar olur onlara. Onun için Allah'ımız, Kaime müminlerin birbirine vaazını bu Kur'an-ı Kerim'de haber veriyor. Muhammed Mustafa Muhammed. sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem Efendimiz Eddinun nasiha, eddinun nasiha, eddinun nasiha. Böyle tekrar tekrar buyuruyor. Din nasihattır, din nasihattır, din nasihattır. Din nasihattır nasihatla kuvvetleşir. Şimdi oturduğumuzla biraz sonraya başkalaşır. Gümrüne bir cila verir vaaz. Dinin kuvvetleşir. imanın kuvvetleşir. Yani misal vereyim. Elektrikten evveli elektrikten evveli lüküsler var. Lüküslerin orasına biraz Sporta dökenlerdi, kirbit çalanlar, borusu iyice ısındı mı innesini sınar, bakar, ondan sonra bastık sıra ziyası kuvvetleşir. Bastık sıra ziyası kuvvetleşir, ama memesi bozuk olursa bastık sıra kararır, çiğ kaz yapar, insanı öldürmeye gelir, zehirler. Müminlerle münafıklar bunun gibi. Münafıklar bimesi bozuklar. İnan, kadir gizesi, bu yahyalı cami kibiri şöyle dolu. Ne atsan yere düşmez. Dinler ya tabi de dolu. Biz de sonradan geliyor da yol açıyorlar. Kürsüye geçeceğiz. Bakın ondan geçerken dört tane saçı. Sırtına inmiş, el yüzü belirsizin Dedikleri şu, söz şu pena ne fena kokuyor. Ne pena kokuyor, girilir mi buraya diyor Ötekiler girmiş diz dize İmanlı imansız adamın farkı bu işte Size daha anlayıp duramayacağım Demek ki müminlere İmanlarını artırır, münafıkların tikenini, sözlerini artırır vazu nasıl Allah bizi mümini kamillerden etsin inşallah. İman artar değil mi? Hey. hocam nasıl artar, iman kaç tane olur, iman bir tecik. Onun kuvveti artar. Haber vereyim, yoksa bastık sıra bastık sıra ziyası artar. Estağudu billahi, Bismillah. İnnemel mü'minûnellezîne izâ zükerallahu vecilet kulûdûhûn. Ve izâ türiyet aleyhim âyâkuhu zâdatun imâna ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Es-Selah Allah'u l-Azim. Ve ahri l Hakk'a mü'min olanları dağhtıyon diyor Allah. Şimdi mizandalar onlar. İnnemel mü'minûnellezîne izâ zükerallahu vecilet kulûdûhûn. Müminlerin arasında zikullah oldun mu imanları artar, aynı kalpleri cilalanır. alanır, Kur'an okununca iman artar. Nasıl? Allah'ın kafünden, hışıyetinden, inme müminun elledine, izadükirallah'u ve ciletülüvüm kalbi titremeye başlar. Allah. ALLAH Hep işimizden diyelim ALLAH ALLAH ALLAH Hüyü zatını ALLAH imanımızı ziyalandır ALLAH Kalbimizi kilalandır ALLAH ALLAH ALLAH, Allah. Allah böyle dedim bir insan haşyetullah dan kalp titremeye başlar içeride. Solmemenin altında falan kalp zikrullahtan can ziyalanır, Çok ferahlaşır. Haşyetullah kabla Allah korkusu kabları rahatlığı. <gülüyor> olup da zikredenler bilir onu güler ürperir yüzlerden yaşlar ve rahmetler yaş ve idet cüleyet aleyhim ayetü zerretü imana Kur'an-ı Kerim'i okundu onu da bir hoca tefsir etmeye başladım mı imanları artar ne kadar artar efendim sıttırazam efendimizin imanı imanı kendi zamanında 24 bin sahabenin imanı neyse bugüne gelene kadar bütün mümin müminatın imanı neyse Peygamberimiz hepsinden daha ağır gelir. Sıddı Kazan'ın imanı ağır gelir buyuruyor. Bunun için sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim, İmanımızın artması için Kur'an-ı Kerim'e devam edelim inşaallah Teala. İmanımız daha çok ziyalansın. Oyyyyev, şöyle... Çocuklarınız çöp olursa kitaba baktırmazlar onlar bize. Ezberimize verdirirler. Kardeşlerim, muhterem yoldaşlarım, Halid Celal'ımız bizi Kur'an-ı Kerim'iyle Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizde hadisi şerifleriyle daima doğru yola götürüp cenneti alaya girdirmeye çalışıyorlar. Yani bütün işleri bu. Şeytan mel'unu metrut, nefis denilen da daime cehenneme götürmenin için çalışıyor bizi. Allah'ın emrini tutar, peygamberin sözünü tutarsak bizim varacağımız yurt cenneti âlâ. Şeytanın sözünü tutarsak, nefsin sözünü tutarsak varacağımız yer cehennem. Bir türlü anlatamam, cennetin masriği, cehennemin vasfı tükenmez, bitmez. Çünkü bir kerbice altından, bir kerbici gümüşten, toprakları zebercedden, Tuba ağacının kökü güneş gibi yukarıda, onun ziyası yerde olduğu gibi, her cennetin üstünden tuba ağaçları sarkmış inmiş huriler var, kılmanlar var, bildanlar var, her nimet var, bir de Peygamberin Muhammed Aleyhisselam'ın komşuluğu var. Onun, onun da cennete girenler komşu olacaklar. O komşuluktan başka iki dakika cümülü olacak davatı var. Bak hepsine, hepsine, Meryem annemize gitsen tükenmez, Asiye annemize gitsen tükenmez. O davattan sonra ümumu bir davat var. Allah'ı görmek davatı. Allah, cemal Ba bâ, kemalını böyle perdeleri kaldırarak Miraç'ta Muhammed Aleyhisselam'ın gördüğü gibi görünecek insanlar. Bu öyle, cehennemi nasıl bir daha vermeyeyim. Cehennem'in ataşı, cehennem'in üstündendir kapısı, ataştandır divarının yapısı, seksen yıllık yoldan gelir kokusu, dünya döner bir gün alem, pan olur. Dünya döner bir gün, alem pan olur, münker nekir gelir, çok bir lal olur. Hani kabir böyle, cehennem böyle. Cehennem 80 senelik ötü yüzünden giderken atasının sıklatından insan geçemeyecek. Hani böyle cehennem. Allah göstermesin kurban olduğumun Yani cehennemden güçlü bir şey haber vereyim. Bir gün cehennemde yanan bin sene bu ateşin içinde dursa rahatlıktan bir tarafa bir tarafa dönmeyecekler yani rahatlarından. Bu ateşten çok mu yakacak hocam? Bu ateş Adem Aleyhisselam'a lazım oldu da 70 defa soğuk suya batırdı, batırdı, çıkardı. Kurmanın biri kadar Adem Aleyhisselam'a geldi bu ateş, taşın üstüne koydu. Ya Adem bunda bu nimet oldu şimdi, yemeğin ne? bununla pişireceksin, bununla ısınacaksın, çamaşırın ne? bununla yıkayacaksın, bu ateşe sahip oldu dedi. O gitti, tütünü çıktı o ateşin, taşın gelmiş, gitmiş, yetmiş, bir yıkandıktan sonra. Allah, cehennemde yakmasın diye çalışıyor yavrum. <gülüyor> Bu çalıştığımız, çabaladığımız, <gülüyor> terlediğimiz, söylediğimiz hep kardeşlerimiz bizle beraber cehennemde kurtulalım, cennete de akıl olalım diye. Başka sayemiz yok. Maksadımız yok. E onun tütününden kükürt, kükürt, kibrit, madenleri çıktı da onun Yetmiş defa yıkandıktan sonra tütününden hal olunan ateş bu ateş. Bir zata, bir zata gece ibadet ederken gayet güzel bir müzeyyen kız girmiş. Beni evlatla kabul et diye ağlayaraktan girişin barmağını idarenin ataşına tutmuş. Böyle İdarenin atasına, bu idarenin ateşi benim parmağımı yakmazsa, ben bu günah işleyim demiş. Ataş parmağını kavurmaya başlar. Allah Allah Allah! Çık çık Elime parmağını oraya tutmasa şehveti kalayan edecek, ilin haram kadını ile zina edeceğimişmiş. Lakin parmağını oraya tuttuğu için bu yakmazsa demiş, kadınlar sohbet edeyim, yakarsa nasıl edeyim, cehennemin ataşı nasıl olur ya? Babam derdi hüküvasında, parmağınıza ateşe koyun, sınavın, yakmıyorsa günah edin, yakıyorsa günah etme aman yavrum diye bize tembihi verdi. Bu intibaha getirmek için oluyor insanlar. Şimdi, da verdiğimi söyleyeceğim dedim de, vaadimden hulfetmeyim. Lokman aleyhissalatü vesselam dört bin nebiden sordum diyor. Dört bin peygamberden sordum, bana sekiz şeyi vasiyet ettiler. 4000 bin nebi, sekiz şeyi vasiyet etti. Sekiz şeyi neymiş, onları sayın size teberrüken kafanızda kalmaya Koymaya çalışın. Birincisi diyor, 4000 bin Nebi'nin vasiyetlerinden birisi, namazdaysan kalbine sahip ol, huzurla namaz kıl. Olamıyor hocam. Bütün kardeşlerimizi birer birer çığır, namazı huzurla, yok efendim, vesvese geliyor. Kalbimizin her biri bir yere gidiyor. Bir türlü huzurlu namaz kılamıyoruz. Peygamberimiz kim namazı huzurla kılmazsa namazı namaz derel diyor. Namazından bir faydası olmaz. E ne urelim hocam? Resahat Aynul Hayat kitabı, Muhammed ibn Muhammed, Fahitîri, Naksibendi, Üveysi, Buhari, Kuttesirahul Aziz namazı huzurla kılmayı tarif ediyor. Bir, bir. Diyeceğiniz muhakkak helaldan olsun, kazancınıza bakın bankadan olmasın, faizden olmasın, rüşvetten olmasın, kanunca bilinen maldan olmasın. Ailen yarı yarıya kardeşiyle beraber aldıysa mal, o mal yenmez, zıkımdır. Eğer menkul, gayrimenkullar var, menkul olan şeylerde yani yatak gibi, kab gibi, kaçak gibi, bahçe gibi, bağ gibi ney mi? İki kardeşinin olur, bir de bacısının olur, kız kardeşinin olur. Bunu yarı yarıya bildiyse durmadan zıkım yiyor o. İbadet durur mu? Huzur olur mu o kimseye? Geçen doktor diyor, doktor Ali Kemal, bel bedenli, filan kardeşimiz şöyle dedi, kardeşim değil benim o diyor. Ailesi diyor, acık diyor. Kendi pangadan yiyor. ben onu kardeşlik kabul etmiyorum diyor. Yok, dur. Onun için, Allah'ım, nasıl olacak da namazı bileceksin canım. İlla muhakkak, filahutta olmayacak, rızkın içinde bir şüphe olmayacak, Mevla, Yusufi Hemedani Hazretleri, bir ihvanın Yemen'de yerken dirhem miktarı haram var yemeğinde dedi. Şii İmam dedi. Tarikat-ı Ali'mizde 3 yedi nihayeti 40 günde tekmili süluk eder insan dedi. Ama bu bu bir hem miktarı haram yok mu? Kırk sene dursan bir adam atamam bu yolda. Dedi. Haramla bir arada olmaz ibadeti daha harama bulaşan dilin ibadeti olmaz kardeşim ha bundan çok sakının gibi helaldan kazandığınız helaldan kazandığınız taamı huzurla yiyin Hı. efendimizin evinde yemek yiyorduk biz kulağımız habız yanındaydı merkazı nur olsun üç yol memuru geldi Yemeği yiyecek zaman, efendimiz bizimle beraber yiyorduk, bir şey demedi. Onlar gelince dedi ki, kalbiniz zikriyle meşgul olsun, yemeğimiz haram olmasın dedi. Yani kalp Allah desin dedi. Kalp Allah demeden tam yenilirse dedi, o yemek haram olur dedi. Yemeğimizi haram etmeyin dedi. Bileysel kendi sükut etti. Onların kalbini de çalıştırdıktan sonra yemeğe yeniden başladık. Bir lokmasını yedirtmek istemedi. Yani huzursuz yemek huzursuzluk verir. Abdesti huzurla alın. Abdesti huzurla alın. İftah tekmini Allah'a ekber dedin mi? Diyor. Huzur gömlek gibi giyer üstüne. İngil namaz kılarsın. Ama böyle huzursuz olursa olmaz kardeşim. Tam haram olursa olmaz kardeşim, huzursuz yenilirse olmaz kardeşim. Ben ne diyeyim, çeşit çeşit, çok manası var. Hoşçak şey hatırıma geliyor şimdi namazda. Birisi bir evliyaydı, namaz kılıyordu. Sırtındaki maşlağını, sırtındaki maşlağını bir hırsız çaldı, götürdü denlala verince sağ eli kurudu. Aldı sol eline burnuna verdi o eli kurudu böyle düştü omuzuma mu at dedi. Attı vardı uzatmaz mı kılıyor o da gerisinden ağlıyor gibi çünkü felç olmuş iki koluda. Ne yapsa alıyor. Selam sonra yavrum ne alıyorsun dedi. Ne alıyorsun orada? efendim dedi. Maçlarınızı çaldım sırtınızdan dedi. Gelene verdimiz bu elim guruzuz dedi. Bunu verdim bu elimde guruz dedi. Hep böyle şeyleri duymamış olursunuz, Duyun faydanız olur. <gülüyor> <gülüyor> vallahi dedi o zat. Vallahi Allah'a yemin ediyorum ki ne aldığını bilirim ne geriye getirdiğini bilirim. Ben namazla mest olmuşsun oğlum diye. Ya Rabbi bu aldığını geriye verdi, sen de aldığını geriye ver yarabbi dedi. Kollarının canı gelme verdi geriye. Böyle bilinmezler Ali Murtaza radıyallahu anh efendimiz, Allah şefaatine nail etsin. Kafiye ile harp ederken, huyluğundan bir ok battı içine. Orda kırıldı, çıkmıyor. Tuttular, çıkaramadılar. İmkanını bulamayınca, İmkânı bulunmayınca sofuslu ederiz. İyi. şey yok abi. Arkadaşlarımızın için Allah Allah yolunda terleyen de bize dağ olur kapı açar. Bu bu çaja ben de kelpetinle tutup sekenzekler çok zor gerraklar geldi, durun ben abdest alayım, namaza başlayayım da siz onu çekin dedi. Bir neymiş bu vücudu namazla. Allahu ekber, elimin dışıyla dünyayı gerim attım. Huzuruma durdum ya Rabbi dedi. Namaz kıldı iki rükyat. Niye çekmediniz dedi. Birinci rükyatta yakana çektik çektik dedi. Vallahi hiç haberim olmadı. Yani eve de kayın Diyordu. Namaz onu uyuşturmuş bak bize bir pire derse nasıl çırpınıyoruz yani. Böyle namaz kılarlardı onlar. Biz ne mal olduğumuzu bilmenin için Efendimiz diyor ki siz menakıplardan konuşun onlara da diyor. Yani nasıl bir adammış bilsinler kendileri daha iyi bir adam mı yoksa daha adam olamamış mı? Allah yollarını da götürsün yavrum, adam olmaya imkanımız yok ya. Şerül mer'u ma'a men ahabbe Kişi sevdikleriyle beraber haşr-ı cem olur, ne kadar kötü olsa onunla beraber cennete gider. Peygamberimiz Muhammed ve Vesselam, iki yazı gördüm Arş-ı Azam'ın altında diyor. Bir adam ne kadar fena olursa olsun, günahına tevbe eder de iyilere karışırsa bunlar iyiler kardeşmiş. şu etrafındaki insanlar salihler, bunlar kahveye girenlerden değil. Kazuniye varanlardan değil, sinemaya gidenlerden değil, namaz geçirenlerden değil, oruç yiyenlerden değil, anaya babaya ası olanlardan değil, seyit gibi gezenlerden değil, şafaklar Allah'a boyun bükün, zikredenler bunlar. Bunlar zikreden kimse, böylelerin içinde olursan, yarın mahşerde yine bunların içinde olun, Peygamberimiz diyor ki seçmeye hayal ederim geçsin cennete derim. Lakin bir insan takva, sofhu, ibadetli, gidaatlı ama görüşdüğü insanlar fasık facir. Onlarla iş olmuş, onlarla yoldaş olmuş. Halitül Zülcelal bütün iyi amellerini mahpiderim. Onlar da tasıklarla beraber cehenneme gider. İyi amellerini mahvederim. Bu geçen gün okuduğumuz kitaptan şeyler yani, müstazımızın yazdığı kelimeler, hadisi şeriflerden çıkmış kelimeler. Allah bizi iyilerden ayırmasın yavrum. Birinci vasiyet namazmış, öyle mi efendim? Evet. İkincisi bir alanın evine vardınız mı diyor, vasiyet ediyorlar. Aman diyor, derip dün derip namusuna bakmayın, bakmayın böyle tembih ediyor. O büyük zina sorur. Hazreti Osman zinası, Hazreti Osman zinören, raziyyatullah'a yedi ziyaretçisi geldi. Birine dedi ki sen zina etmişsin dedi. Aşağı ben vallahi zina etmedim. Gözümde niye zina görüyorum ya dedim, gözümde niye zina görüyorum? Yolda gelirken elin bir namusuna kana kana gözümü baktırmışsın, göz zinası, din zinası olur insan, onun için gözün zina etmiş, o kalktı, tövbe etti, istiğfar etti, cidden yolda gelirken elin bir namusuna kana kana bakmıştım dedim. Onun için size rica ediyorum, kendime de rica ediyorum. Allah cümlemizi korusun bu hususta. Amin. Hazreti Ömer radıyallahu an Allah şefaatine nail etsin. Ya Ömer sen küfrü halindeyken hiç iğra tesadüf etmedi. O zaman bedava herkes her Yani küfür halindeydik çünkü haram değil bir şey yoktu. Neden hiç yalan söylemezdin? Yalan istesiniydi o zaman. Neden yalan söylemezdin? Ya Ömer, neden kimsenin namusuna dike tutup da böyle bakmazdın? O zaman hiç kimse kimseden kendini esirgemezdi. Sen ne oldun dedi. Dedi ki, Hz. Ömer küfrü halindeydim ama Irak'ı içeller düşüyor, yıkılıyor, Kullarından iller giriyor da aptal gibi getiriyorlar evine. Sürüğü sürü atıyorlar. Ailenin, çocuklarının yanında hiç hasiyeti kalmaz onun dedi. Onun için ben içmedim dedi. Neden hiç yalan söylemedin dediler. Bizde yalanla imam bir arada eğlenmez. Ataşla otun bir arada eğlenmediği gibi. Peygamberimizin hadisi bu. Bir kere yalan söylerse, kasıt olarak insan, üç defa Allah lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun diyor. Anlayabildiniz mi? Bu kadar kötü yalan. Yalanla iman bir araya eğlenmez. Onun için kardeşim, yalana da bir tövbe edelim. Hacı Hüseyin Efendi hocamız Mergad-ı Nur olsun. Bizim memlekette boğaz verirken hep kulağımda küpe koyduk etti. Çocuğuna bir kimse yok, torununa gel yavrum beni kucakla da şeker vereyim sana dese. Gelse çocuk kucaklasa, cebinde şeker bulunmasa, çocuğa yalan bellettiği için 70 sene Allah azab verecek ona deyiler. Hatanım, yani cebimden para vereceğim, şeker vereceğim, yok hal bundaysa. Niye vaat ediyorsun Onun için bu kadar yalanın bile yetmiş senelerce azabı var. Onun için müslümanlık öyle eğri büğrü olmaz. Mevlam der ki doğru gel, oğlum bana fevrice Eğri gel. gelen bilmez bana, doğruluk et öylece gel. Allah bizi doğru etsin yavrum. Şu sıkı şeraitlerin arasında Allah rızası için veriyorum bu bazı size. Yalnız yasak şimdi, bu her halimiz yasak. Yalnız Allah rızası için bir şey duyurabilir mi diye çalışıyoruz. Onun için şapır şapır kapın yani sözleri. Böyle ihmal durmayın kapın. Bizim bazarımız bitti geliyor. Son posta bunlar. Ne alabilirsen al, bedava veriyoruz canım, ne alırsan al, bedava veriyoruz Allah rızası için. niye ya Ömer, ne niye kimsenin namusuna bakmazdın? El bizim, benim namusuma gelir de gözünden hoşlanmadığım bir insan, dike tutar, aileme bakarsa, defemden <gülüyor> bir kaynar suddu nam'a iniyordu. ''Bana zor olan ile de zor olduğunu bildin de, onun için kimsenin namusuna bakmazdım.'' dedi. Allah gözlerimizi muhafaza et ya Rabbi. Allah bizi doğru yoldan şaşırma ya Rabbi. Şeytana uydurma, ayağımızı kaydırma ya Rabbi. Kardeşlerim, ikincisi de buyurmuş. Birisi namazı huzurla kılmak vasiyetlerinin, birisi de... Bir eve varınca ırzına, namusuna bakmamaymış. İyi de, bir de ağzınıza sahip olun. Her sözü ağzınızdan atmayın. O güner dolaşır, dünyayı kıran o ağzından çıkan söz, meclisteysen dilini muhafaza it. İki dolaktan çıkan dünyayı kıranır.